Uzunca bir soru var ama özet olarak şu hocam. Bir izleyicimizin çocuğu kulağa delik olarak doğmuş. Yani bu kulak memesi diye tabir edilen bölümde yani küpe takılan bölümde delikler delikler olarak doğmuş. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin de küpe taktığından falan dem vurmuş. Allah'a kul olmak için, kulluğu ifade etmek için taktığını söylemiş. Acaba bunu nasıl Anlamalıyız Nasıl değerlendirmeliyiz diye Sizden bir cevap bekliyorlar Evet Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah Şimdi bu soruda Birkaç yönden Değerlendirmemiz gereken hususlar var Evet Birincisi Bir çocuk Kulak memelerinde delik Olduğu halde doğar mı El cevap olabilir Bunun hikmeti var mı Hikmeti herhangi bir kulak doktoruna gittiğiniz takdirde bunu size izah edecektir. Hı hı. Yani normal bir hadisedir bu. İstisnai olarak da kulakta bir delik bulunabilir. Bunun olağanüstü bir şeymiş gibi yorumlanmasına gerek yok. Yani doktora gittiğiniz zaman kulak memesindeki o delik izah edilir. Ee, tıp da bunun ismi vardır. Bunu doktorunuz size söyleyecektir. 2- Yavuz Sultan Selim Han'ın e, kulağında küpe olduğu, kulağını deldirerek küpe taktığına dair rivayet e, tam onaylanabilecek gerçek bir hadise değil. Peki, Fotoğraflarda gördüğümüz o resim kime ait? Onun için Şah İsmail'in falan derler hocam. Evet, Yavuz Sultan Selim Han diye gösterilen o resmin aslında Şah İsmail'e ait olduğu söyleniyor. Bu resim fotoğraf veya resim diyelim, Yavuz Sultan Selim Han'dan iki asır sonra yapılmış. Ya batılı bir ressam tarafından yapılmış, kulağına da bir küpe çizilmiş. Biz Yavuz Sultan Selim Han'ın kulağına bir küpe olduğunu ediyoruz. Ha bu yüzde yüz kesin değil. Bir rivayet doğru da değil. Yavuz Sultan Selim Han aslında okkalı büyük bir padişah. Farsçayı gayet iyi bilen, Arapçayı mükemmel şekilde bilen, hatta Farsça kitabı olan bir hükümdardır. Evet. Kendisiyle ilgili çok menkıbe anlatılmış. İşte o menkıbelerden bir tanesi, fethettiği bir yer ki Mısır olarak söyleniyor. Orada bazı kişilerin kulağında küpe görmüş. Bu nedir? Bunlar köledir. Efendim kulaklarını küpe takarlar. Yani köle olduğu oradan anlaşılır demişler. Kendisi de ben Allah'ın kuluyum, kölesiyim anlamında. Güya kulağına köpe takmış deniyor. Bu hadise menkıbe olarak anlatılıyor ama gerçekleri yansıtmıyor. O halde e, Yavuz Sultan Selim Han'a atfedilen o küpe yüzde yüz doğru değil. Büyük ihtimalle doğru da değil. E, peki erkeklerin küpe takması bak üçüncü bir mesele evet. buradan çıktı. Yani normal şartlarda bir küpe takılması. Meselesi de kitaplarımızda tartışılmış. Erkeğin kadına, kadının erkeğe benzemesi bunun için bir takım davranışlar sergilemesi yasaklanmış. Evet. Dolayısıyla fıkıh kitaplarınızı açtığınız takdirde bir erkeğin küpe takmasının mekruh olduğu yazar. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim Han'ın bu hadiseyi bilmemesi mümkün değil. Zaten o resim gerçekleri yansıtmıyor. Bir de yavrunuzun kulağının memesinde bir delik yahut delinme ihtimali olan bir yapı olması da Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin gereğidir. Bunda çok olağanüstü bir şey aramamak lazım. Olabilir. Çünkü yaratılan her çocuk birbirine benzemeyebilir. Evet. Yani biz zaman zaman mesela örnek veriyoruz. İki çocuk birbirine bitişik halde doğabiliyor. Siyam ikizleri diyoruz. Ee, mesela haberlerde söz konusu ediliyor değil mi? İki çocuk belirli bir yaşa gelince birbirinden ayrılıyor. Hatta üç tane ayağı var diyelim. İki çocuğun bitişik Ne yapıyorlar? Bir tanesini iki ayaklı, diğerini tek ayaklı ama destekli öbür ayağını da desteklemek suretiyle ayırıyorlar. Yani bu tür hadiseler olabilir. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve yaratmasıyladır. Yapacağımız çocuklarımızla ilgili yapacağımız şey, o yavrularımızı helal rızıkla beslemek, evet. onlara güzel isim vermek, dinini öğretmek, ahlakını öğretmek, iyi bir insan olmasını temin etmeye çalışmak olmalı. İnşallah.